79. Ramazan Orucu İslam'ın beş şartından, dördüncüsü, mübarek Ramazan ayında her gün oruç tutmaktır. Oruç, hicretten on sekiz ay sonra, Şaban ayının onuncu günü, Bedir gazasından bir ay evvel farz oldu. Ramazan, yanmak demektir. Çünkü bu ayda oruç tutan ve tövbe edenlerin günahları yanar, yok olur. Riyadunnasiin kitabında diyor ki: Buhari kitabında Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Ramazan ayı gelince cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır. İmamü'l-Eimme Muhammed bin İshak bin Huzeyme yazıyor ki Selman-ı Farisi radıyallahu an bildirdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayının son günü hutbede buyurdu ki Ey Müslümanlar üzerinize öyle büyük bir ay gölge vermek üzeredir ki bu aydaki bir gece, Kadir Gece'si bin aydan daha faydalıdır. Allahü Teala bu ayda her gün oruç tutulmasına emretti. Bu ayda geceleri teravih namazı kılmakta sünnettir. Bu ayda Allah için ufak bir iyilik yapmak başka aylarda farz yapmış gibidir. Bu ayda bir farz yapmak başka ayda yetmiş farz yapmak gibidir. Bu ay, sabır ayıdır. Sabredenin gideceği yer, cennettir. Bu ay, iyi geçinmek ayıdır. Bu ayda, mü'minlerin rızkı artar. Bir kimse bu ayda, bir oruçluya iftar verirse, günahları affolur. Hak Teala onu cehennem ateşinden azad eder. O oruçlunun sevabı kadar, ona sevap verilir. Esâb-ı dediler ki, Ya Resûlallah, her birimiz bir oruçluya iftar verecek, onu doyuracak kadar zengin değiliz. Resul aleyhisselam buyurdu ki, bir hurma ile iftar verene de, yalnız su ile oruç açtırana da, biraz sütü ikram edene de, bu sevap verilecektir. Bu ay öyle bir aydır ki, ilk günleri rahmet, Ortası af ve mağfiret ve sonu cehennemden azad olmaktır. Bu ayda emre altında olanların, işçinin, memurun, askerin ve talebenin vazifesini hafifletenleri, patronları, amirleri, kumandanları ve müdirleri Allahü Teala affedip cehennem ateşinden kurtarır. Bu ayda dört şeyi çok yapınız. Bunun ikisini Allahü Teala çok sever. Bunlar kelime-i şehadet söylemek ve istiğfar etmektir. İkisini de zaten her zaman yapmanız lazımdır. Bunlar da Allahü Teala'dan cenneti istemek ve cehennem ateşinden ona sığınmaktır. Bu ayda bir oruçluya su veren bir kimse kıyamet günü susuz kalmayacaktır. Sahihı Buhari'deki bir hadisi şerifte buyuruldu ki, bir kimse Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilir, vazife bilir ve orucun sevabını Allahü Teala'dan beklerse geçmiş günahları affolur. Demek ki orucun Allah'ın emri olduğuna inanmak ve sevap beklemek lazımdır. Günün uzun olmasından ve oruç tutmak güç olmasından şikayet etmemek şarttır. Günün uzun olmasını, oruç tutmayanlar arasında, güçlükle oruç tutmasını, fırsat ve ganimet bilmelidir. Hafız, yani hadis alimi Abdülazîm-i Münziri, ettergip ve Et terhip kitabında, ve Hafız Ahmet Beyhek'i, Sünen kitabında, Cabir bin Abdullah'tan, radiyallahu teâlâ an, haber verdikleri bir hadis-i şerifte, Allah-u benim ümmetime, Ramazan-ı şerifte beş şey ihsan eder ki, bunları hiçbir peygambere vermemiştir. 1- bir, Ramazan'ın birinci gecesi, Allahü u müminlere rahmet eder. Rahmet ile baktığı kuluna, hiç azap etmez. 2. İftar zamanında oruçlunun ağız kokusu Allahü Teala'ya her kokudan daha güzel gelir. 3. Melekler Ramazan'ın her gece ve gündüzünde oruç tutanların affolması için dua eder. 4. Allahü Teala oruç tutanlara ahirette vermek için Ramazan-ı Şerif'te cennette yer tayin eder. 5. Ramazan-ı şerifin son günü, oruç tutan mü'minlerin hepsini affeder, buyurdu. İmâm-ı Rabbânî Kuddisesi Ruh, mektubatın birinci cilt, kırk beşinci mektubunda buyuruyor ki, Ramazan-ı şerif ayında yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur, cehennemden azad olur. O oruçlunun sevabı kadar ayrıca buna da sevap verilir.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 Kur'an-ı Kerim Ramazan'da indi. Kadir gecesi bu aydadır. Ramazan-ı Şerif'te kurma ile iftar etmek sünnettir. İftar edince Zehebe zama vebtelletil ve sebetel -e ecri inşallahü teala okumak sünnet olduğu tebiyenin Şelbi haşiyesinde yazılıdır. Teravih kılmak ve hatm okumak mühim sünnettir. Orucun farzı üçtür. Bir, niyet etmek. 2, niyeti ilk ve son vakitleri arasında yapmak. Üç, fecr-i sadık, yani tan yeri ağarmasından, güneşin batmasına kadar olan zaman, yani şer'î gündüz içinde orucu bozan şeylerden sakınmaktır. Sekiz türlü oruç vardır. Bir, farz oruçlar. Farz oruçta iki kısımdır. Muayyen zamandaki oruç Ramazanı ı Şerif orucudur. 2. Muayyen zamanda olmayan farz oruçlar. Kaza ve kefaret oruçları böyledir. Fakat kefaret oruçları farz-ı amelidir. Yani inkar eden kâfir olmaz. 3. Vacip oruçlar. Bunlar da muayyen olur. Belli gün veya günler oruç adamak gibi. 4. gayr muayyen oruçlar. Herhangi bir veya birkaç gün oruç adamak gibi. 5. Sünnet olan oruçlar. Muharrem'in dokuzuncu ve onuncu günleri oruç tutmak gibi. 6. Müstehap oruçlar. Her arabi ayın on üç, on dört, ve on beşinci günleri oruç tutmak gibi ve yalnız cuma günü oruç tutmak gibi ve kurban bayramı arefesinde oruç tutmak gibi. Yalnız cuma günü oruç tutmak, mekruh olur da denildi. Cuma günü oruç tutmak isteyenin, perşembe veya cumartesi günü de tutması iyi olur. Çünkü sünnet veya mekruh denilen bir işi yapmamak lazımdır. 7- Haram oruçlar Fıtır bayramının birinci günü ve kurban bayramının her dört günü oruç tutmak haramdır. 8- Mekruh oruçlar Muharrem'in yalnız onuncu günü oruç tutmak ve yalnız cumartesi günleri oruç tutmak ve Nevruz ve Mihrican günleri oruç tutmak ve bütün sene her gün oruç tutmak ve konuşmamak şartıyla oruç tutmak mekruhtur. Merakül Felah'taki hadisi i şerifte "Ayı görünce oruç tutunuz, tekrar görünce orucu bırakınız." buyuruldu. Bu emre göre Ramazan ayı hilalin, yeni ayın görülmesiyle başlar. Hilali görmeden önce yapılan hesab ile takvim ile başlamanın caiz olmadığını İbne Abidin Kıble bahsinde ve Eşya'tül lemaat ve nimet-i İslam sahipleri bildirmişlerdir. Şaban ayının otuzuncu gecesi, güneş gru edince hilali aramak ve görünce gidip kadiye haber vermek, vaci bir kifayedir. Takıyyüddin Muhammed İbni Dakik diyor ki, içtima ne yireğinden, bir iki gün geçmeden hilal hiç görülemez. Dört mezhep alimleri söz birliğiyle bildiriyorlar ki oruca fecri sadık denilen beyazlığın üfku zahiri hattının bir noktasında ağarmasıyla başlanır. Mülteka kitabında buyuruyor ki oruç fecrin ağarmasından güneş batıncaya kadar yemeyi, içmeyi ve cimayı terk etmektir. Bir gün evvel güneş batmasından oruç günü dahve-i kübra'ya kadar Ramazan orucuna kalbile niyet etmek de farzdır. Belli gün olan adak orucunun ve nafile orucun niyet zamanı da böyledir. Her gün ayrı niyet etmek lazımdır. Ramazan orucuna niyet ederken, Ramazan demeyip, yalnız oruç demek veya nafile oruç demek de caizdir. Dahve-i kübra vakti, oruç müddetinin yani, Şer'i gündüz müddetinin yarısıdır ki, zeval vaktinden öncedir. Bu iki vaktin arasındaki zaman farkı, güneşin tülû vakti ile fecr, yani imsak vakti arasındaki zaman farkının, yani hisse-i fecrin yarısı kadar dakikadır. Ezani zamana göre, dahve-i kübra, fecr artı, 24 eksi fecr bölü 2, eşittir. Fecr artı 12, eksi fecr bölü 2, eşittir. 12 artı fecr bölü 2'dir. Yani fecr vaktinin yarısı, sabah 12'den itibaren dahve-i kübra vakti olur. Fecr, yani imsak vaktinden evvel niyet ederken, niyet ettim, yarın oruç tutmaya denir. İmsaktan sonra niyet ederken bugün oruç tutmaya denir. Ramazan-ı Şerif orucu her Müslümana farz olduğu gibi tutamayanların kaza etmeleri de farzdır. Kaza ve kefaret orucuna ve muayyen olmayan adak oruçlarına fecirden sonra niyet edilemez. Ramazan olmak için Şaban'ın 29. günü Grup vaktinde hilali yani gökte yeni ayı aramak ve ayı görmek, eğer görülmezse, Şaban ayı otuz gün tamam olmak lazımdır. Şabanın otuzuncu günü, öğle namazı zamanına kadar oruç tutup o gün Ramazan olduğu ilan edilmezse, orucu bozmak lazım olur. Bozmayıp oruca devam etmek tahrimen mekruhtur. Ramazana Hilali görmeden başlayıp, yirmi dokuzuncu gecesi bayram hilali görülürse, Şaban rüyet ile başlamış ise bayramdan sonra bir gün kaza edilir. Rüyet ile başlamamış ise iki gün kaza tutulacağı Hindiye ve Kadihanda yazılıdır. Bulutlu havada hilali bir adil Müslüman kadın veya erkeğin gördüm demesiyle, açık havada ise Birçok kimsenin şahadet etmesi, söylemesiyle kadi yani ahkamı ı tatbik eden hakim Ramazan olduğunu ilan eder. Kadi bulunmayan yerlerde hilalin bir adilin gördüm demesiyle Ramazan olur. İki adilin gördüm demeleriyle bayram olur. Adil demek büyük günah işlemeyen ve küçük günaha alışık olmayan demektir. Namazı terk etmek büyük günahtır. Adaleti şüpheli olanın da sözü kabul olunur. Ramazana ve bayrama takvim ile, hesab ile başlamak caiz olmadığı, Petâvâ-i de yazılıdır. Hadîkan'ın 139. sayfasında diyor ki, Bid'at sahibi olanlar, yani itikatta, Ehl-i sünnetten ayrılmış olan 72 fırkanın hepsi ehli kıble oldukları, her ibadeti yaptıkları halde adil değildirler. Çünkü ya mülhit olarak imanları gitmiştir yahut bidat sahibi olup ehli sünneti seb ediyorlar ki bu da büyük günahtır. Dürrul Mukhtar şahitliği anlatırken diyor ki Müslüman'ı sev etmek, kötülemek, günahtır, adaleti yok eder, şahitliği kabul olmaz. Bunun için, Ramazan'ın, bayramın ve haç zamanının gelmesini ve iftar ve namaz vaktlerini anlamakta ve bütün din işlerinde mezhepsizlerin sözlerine uymak caiz değildir. Şaban'ın 30. gecesi bir şehirde hilal görülünce bütün dünyada oruca başlamak lazım olur. Gündüz görülen hilal gelecek gecenin hilalidir. Kutuplara ve aya giden müslümanın da seferi olmayan niyet etmediyse bu ayda gündüzleri oruç tutması lazımdır. 24 saatten daha uzun günlerde oruca saat ile başlar ve saat ile bozar. Gündüzü böyle uzun olmayan bir şehirdeki Müslümanların zamanına uyar. Eğer oruç tutmazsa, gündüzleri uzun olmayan yere gelince kaza eder. Hilali görmekle Ramazan'ın başlaması, hesapla anlaşılandan bir gün sonra olabilir. Fakat bir gün önce olamaz. Arafat'ta vakfeye durulan Arefe günü de böyledir. Bahr'de, 283. sayfede diyor ki, kafir memleketinde bulunan esir, Ramazan ayının zamanını bilemez ise, araştırıp, zannettiği zamanda bir ay oruç tutar. Sonra zamanını öğrenince, zamanından önce tutmuş ise, hepsini kaza eder. Zamanından sonra tutmuş ve fecirden evvel niyet etmiş ise, caiz olup hepsi kaza yerine geçer fıtır bayramının birinci gününe rastlamış ise bir günü kaza eder. Ramazanın ve Bayramın semada hilali görmekle değil de takvime göre başlatıldığı yerlerde oruca ve bayrama hakiki zamanlarından bir gün önce veya bir gün sonra başlanılmış olabilir. Oruç tutulan birinci ve sonuncu günleri, hakiki Ramazan'a rastlamış olsalar bile Ramazan olup olmadıkları şüpheli olur. İbn Abidin rahmetullahi aleyh Ramazan bahsinde diyor ki Ramazan olup olmadığı şüpheli olan günlerde Ramazan orucu tutmak tahrimen mekruhtur. Müslüman memleketinde olup da ibadetleri bilmemek özr olmaz. Bunun için, Ramazan'ın takvimlere veya mezhepsiz memleketlere uyarak başlatıldığı yerlerde, bayramdan sonra iki gün kaza orucu tutmak lazımdır. Kafirler ve İslam düşmanları, bir taraftan İslam memleketlerini kana boyuyor, camileri İslam eserlerini yıkıyor, yok ediyorlar, diğer taraftan da İslam memleketlerindeki imanı, ve ahlakı bozuk olan cahilleri bulup bunlar vasıtasıyla İslam ilimlerini yok ediyorlar. Bozuk düşüncelerini, yalanlarını İslamiyet bilgileri diyerek yazıyorlar. Ehli sünnet alimlerinin kitaplarına saldırıyorlar. İslamiyete karşı bu hücumları hep İngilizler planlamaktadır. Mesela Ramazan'dan sonra İki gün kaza orucu tutmak da nereden çıktı? Hiçbir kitapta böyle bir şey yoktur, diyorlar. Kitaplarda yazılı değildir, sözü yanlıştır. Çünkü her asırda, her yerde, Ramazan ayı hilali görmekle başlardı. İki gün kaza orucuna lüzum yoktu. Şimdi Ramazan ayı, hilalin doğma zamanını hesap etmekle başlatılıyor. Ramazanın başlaması, ahkâm-ı İslamiyeye uygun olmuyor. Bu hatayı düzeltmek için bayramdan sonra iki gün kaza orucu lazım olduğu Tahdavi'nin Merakül Felah haşiyesinde yazılıdır. Mecmua'yı Zühdiyye'de diyor ki şevval bayram hilâlini gören bir kimse iftar edemez çünkü bulutlu havada şevval hilâlini iki erkeğin veya bir erkekle iki kadının gördüm demeleri lazımdır. Açık havada, Ramazan ve Şevval hilallerini çok kimsenin gördüm demeleri lazımdır. Kadi Han'da diyor ki, hilal şafaktan sonra batarsa, ikinci gecenin. Şafaktan evvel batarsa, birinci gecenin hilalidir. Ramazan-ı şerif orucuna hazırlanmak için, Şabanın on beşinden sonra, Oruç tutmamalı, kuvvetli ve lezzetli şeyler yiyerek vücudu kuvvetlendirmelidir. Böylece farzı yapmaya hazırlanmalıdır. Şabanın on beşinden sonra sünnet oruçları tutmak adeti olan iş sahipleri, asker, talebe bunları Ramazan'dan sonra boş zamanlarında tutmalıdır. Farzı yapabilmek için sünneti tehir etmek de sünnettir. İftara acele etmek ve sahuru fecrin ağırmasından önce olmak şartıyla geciktirmek sünnettir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu iki sünneti yapmaya çok dikkat ederdi. Dürer de diyor ki, seher vaktinde yenilen yemeğe sahur denir. Seher vakti, gecenin yani şer'î gruptan imsak vaktine kadar olan zamanın son altıda biridir. Sahuru geciktirmek ve iftarı çabuk yapmak, belki insanın aczini gösterdiği için sünnet olmuştur. İbadet, acz ve ihtiyacı göstermek demektir. Teravih duası, 243. sahifededir. Riyad-ül Nasihinde diyor ki, Bakara suresindeki bir ayeti kerimede mealen, beyaz iplik, siyahtan ayırt edilinceye kadar, yiyiniz, içiniz buyurulmuştur. Bu ipliklerin, gündüzün beyazlığı ile, gecenin siyahlığı olduklarını anlatmak için, daha sonra, fecrin kelimesi nazil oldu. Gündüzün beyazlığı ile, gecenin siyahlığı, iplik gibi birbirinden ayrılınca, oruca başlanacağı anlaşıldı. Mecmâ-ül Enhür'de, ve Hindî diyor ki Hanefi mezhebi alimlerinin çoğuna göre Üfkun bir yerinde beyazlık başlayınca imsak vakti olup oruca başlanır. Bundan 15 dakika sonra beyazlık Üfk üzerine ip gibi yayılınca sabah namazı vakti başlar. Böyle yapmak ihtiyatlı olur. Yani tedbirli, iyi olur. Namazı da orucu da bütün alimlere göre sahih olur. Oruca ikinci vaktten sonra başlamışsa şüpheli olur. Astronomik hesaplar ile birinci vakt bulunmakta ve takvimlere birinci vakti yazılmaktadır. Şimdi bazı takvimlere ikinci vaktin, hatta bundan sonra başlayan kızıllığın yayıldığı zamanın yazıldığı görülüyor. Bu yeni takvimlere uyanların oruçları sahih olmaz. İmsak'in iki vakti arasındaki on dakika kadar zamana ihtiyat zamanı denir. Bu zamana temkin demek doğru değildir. İmsaki şüpheli zamana geciktirmenin mekruh olduğunu Bahrul Raik sahibi de bildirmektedir. Hele kızıllığın sonunda başlanılan oruçlar hiç sahih olmaz. Osmanlılar'da ilk takvim 987, miladi 1578'de yapıldı. Şen Bilali, rahmetullahi teâlâ aleyh, nûr ül -İzah kitabında buyuruyor ki, Bulutsuz gecelerde, iftarı çabuk yapmak müstehaptır. Kendisi bu kitabı şerh ederken buyuruyor ki, Bulutlu gecelerde, Orucun bozulmasından korunmak için ihtiyatlı davranmalı yani iftarı biraz geciktirmelidir. Yıldızlar görünmeden önce iftar eden tacil etmiş olur. Bu kitabın haşiyesinde Tahtavi buyuruyor ki orucu namazdan önce bozmak müstehaptır. Bahr kitabında ve İbn Abi'nin de denildiği gibi iftarda acele etmek yıldızlar görülmeden önce İftar etmek demektir. Akşam namazını da bu vakti yani erken kılmak müstehaptır. Güneşin battığı iyi anlaşılınca önce eûz ve Besmele okuyup Allahümme ya vâsi'al mağfireh ihfirlî veli vâlideyye veli üstâziye velil müminine vel müminat, yevme yekûmül hisap denir. Bir iki lokma iftarlık yiyip zehebe zama vepten ve sebetel ecri inşallahü teala denir ve yemeye başlanır. Dipnot 1 Bu iftar duasının manası açlık zamanı bitti. Damarlarımızın suya kavuşması vakti geldi. İnşallah sevap hasıl oldu demektir. Kurma veya su, zeytin yahut tuz ile iftar edilir. Yani oruç bozulur. Sonra camide veya evde, cemaat ile akşam namazı kılınır. Bundan sonra akşam yemeği yenir. Sofrada yemekleri yemek, bilhassa Ramazan'da uzun süreceğinden, akşam namazının erken kılınması ve yemeğin acele etmeyerek, rahat yenmesi için, Az bir şeyle iftar edip, Yemeği duadan ve namazdan sonra yemelidir. Böylece oruç erken bozulmuş, Namaz da erken kılınmış olur. Deniz, ova gibi düz yerlerde, ufku zahiri hattının görünmesine mani olan, Tepe, bina gibi şeylerin arada bulunmadığı yerlerdeki kimse için, Grup vakti, yani güneşin batması demek, Görülen üfk hattı, Hakiki üfk değil, altına girerek üst kenarının kaybolmasıdır. Bu vakt güneş şark tarafındaki tepeleri aydınlatır. Güneş'in bu üfku zahiri hattından batmasını göremeyen kimse için grup vakti şerii gruptur. Yani güneşin üfku şer'i altına girmesidir. Bu vakt güneş şark tarafındaki dağları bulutlara aydınlatmaz olur. Işıkları çekilip şark tarafı kararır. Ağrızalı erazide, güneşin mesela tepe binalar arkasında kaybolması kafi olmayıp, ışıklarının her yerden çekilmesi, semanın şark tarafta kararmaya başlaması lazımdır. Takvimlerde şerî grup vakti yazılı olduğu için üfku zahiri hattından grubu göremeyenlerin takvime göre iftar etmeleri lazımdır. İbne Abidin Orucun müstehaplarını anlatırken diyor ki: Alçak yerde olanlar güneşin guru ettiğini görünce iftar ederler. Yüksekte olan guru ettiğini görmedikçe bunlarla beraber iftar edemez. Orucu tarif ederken yazdığı oradan gece başlayınca iftar edilir. Hadis-i şerifinin şart tarafında karanlık başlayınca iftar edilir demek olduğunu bildirmektedir. Şark tarafta karanlığın başlaması, en yüksek yerde ziyanın kalmaması demektir. İftarı, akşam namazından önce yapmak müstehap ise de, bir ibadeti bozmak şüphesinden kurtarmak için, müstehap terk edilmelidir. Önce akşam namazını kılmalı, sonra iftar etmelidir. Böylece iftar, yine yıldızlar görünmeden önce olur. Yani acele edilmiş olur ve oruç, Bozulmak tehlikesinden kurtulur. Akşam namazını vakti çıkmadan tekrar kılmak mümkündür. Takvim, saat, kandil, top ve ezan yanlış olunca oruç kurtulmaz. İbne Abid'in namaz vaktlerini anlatırken buyuruyor ki iftar etmek için güneşin battığını iki adil Müslümanın haber vermesi lazımdır. Bir olursa da beyis yoktur. Görülüyor ki. Takvimi hazırlayanın ve iftar topu atanın, ezan okuyanın adil olmaları lazımdır. Orucu bozan şeyler. Ramazan ayında oruçlu olduğunu bildiği halde ve fecr ağırmadan evvel niyet etmiş iken faydalı bir şey yemekle, içmekle, yani gıda veya deva olarak yenilmesi adet olan veya zevk ve keyif veren bir şeyi ağızdan mideye sokmakla veya cima yapmak ve yapılmakla oruç bozulur ve kaza ve keffaret lazım olur. Bu tarife göre sigara içmek orucu bozar. Hem kaza hem keffaret lazım olur. Çünkü dumandaki katı ve sıvı zerreler tükrük ile mideye giderler. Hacamat, gıybet gibi orucu bozmadığı iyi bilinen şeyden sonra oruç bozuldu sanarak bile bile yese orucu bozularak kaza ve keffaret lazım olur. Ramazanda fecirden evvel niyet etmeyen kimse, dahveden önce oruç bozacak bir şey yaparsa, iki imama göre hem kaza hem de keffaret lazım olur. Çünkü niyet ederek oruç tutmak imkanı mevcud iken bu imkanı kaçırmıştır. İmam-ı Azama göre ise yalnız kaza lazım olur. Dahve vaktinden sonra yer içerse üç imama göre de kefaret lazım olmaz. Kefaret cezası mübarek Ramazan ayının hürmet, namus perdesini yırtmanın karşılığıdır. İmam-ı Azam'a göre dört mezhepte de sahih olan Ramazan orucunu bile bile bozmanın cezasıdır. Şafii mezhebinde fecirden önce niyet şart olduğundan, fecirden önce niyet etmeyen veya zorla, özürle bozan hanefiler de İmam-ı Azam'a göre kefaret yapmaz. Kaza, adak ve nafile oruçları bozunca, keffâret yapılmaz. Ramazan'ın bir gününde, kaza lazım olan bir şey yaparak, orucunu bozan kimse, başka gününde de, bu şeyi kas ile yine yaparsa, keffâret de lazım olur. Hata ederek bozulsa, mesela, abdest alırken, boğazına su kaçsa, veya zor ile orucu bozdurulursa, ihtikan ederse, burnuna sıvı ilaç, kolonya veya duman, başkasının içtiği sigara dumanı, yahut u amber ile tütsülenip dumanını çekerse, kulağına ilaç damlatırsa, derideki yaraya koyduğu ilaç içeri girerse ve iğne ile ilaç şırınga ederse, kağıt, taş, maden parçası, pamuk, ot, pişmemiş pirinç, darı, Mercimek tanesi gibi, ilaç ve gıda olmayan şey yutarsa, zorlayarak ağız dolusu kusarsa, Dişi kanayan, yalnız kanı veya tükrükle müsavi miktarda karışık kanı yutarsa, fecir doğduğunu bilmeyerek yerse, güneş battı zannederek, orucu bozarsa, Oruçlu olduğunu unutup yedik de, orucu bozuldu sanarak, bilerek yemeye devam ederse, uyurken ağzına su akıtılır veya cima olunursa, niyet etmeden oruç tutarsa veya Ramazan'da sabaha kadar niyet etmeyip sonra niyet etse bile, yani kuşluk namazı zamanından, dahveden sonra oruç tutmazsa, bunların hepsinde oruç bozulur ve bayramdan sonra bir günü için yalnız bir gün kaza etmek lazım olur. Kefaret lazım olmaz. Boğaza yağmur, kar kaçsa, oruç da, namaz da bozulur. Kaza lazım olur. Kucaklayıp, sarılıp, öpüp, cünüp olursa, bozulur ve kaza lazım olur. Cünüp olmadı ise bozulmaz. Mastürbasyon ile, yani el ile istimna edip, cünüp olunca, yalnız kaza lazım olduğunu, hindiye ve bahr ve dürrül muhtar kitaplarının sahipleri rahmetullahi teâlâ aleyhim ecmain bildirdiler. Geceden dişleri arasında kalan şeyi bilerek yutsa, nohut kadar ise bozulup kaza lazım olur. Nohuttan küçükse bozulmaz. Unutarak yiyen kimse, orucu bozulmadığını bildiği halde yine yer içerse kaza ve keffâret lazım olur. Mültekâ'da ve bütün kitaplarda diyor ki, baştaki ve gövdedeki yaraya konulan ilaç, beyne veya sindirim yollarına sızarsa, oruç bozulur. Yalnız kaza lazım olur. Mültekâ şerhinde, gıdanın yaradan içeri sızınca, orucu bozduğunu, İmam-ı Azam söylüyor. İki imam ise bozmaz dedi. Çünkü, yaratılışta bulunan deliklerden girerse, bozar dedi. Yazılıdır. merak ı şerhinde, Tahtavi, bunu güzel açıklıyor. Diyor ki, Başta ve gövdedeki yaraya konulan ilacın, sıvı olsun, katı olsun, beyne ve hazım yoluna gittiği bilinirse, oruç bozulur. İçeri gittiği iyi bilinmezse, ilaç sıvı ise, İmam azam bozulur dedi. İki imam ise içeri gittiği iyi bilinmeyince bozulmaz dedi. İçeri sızdığı iyi bilinmeyen ilaç katı ise üç imamda bozulmaz dedi. Bundan anlaşılıyor ki sızdığı iyi bilinen ilaç katı da olsa, sıvı da olsa üç imamda orucu bozar buyurmuştur. Koldan, bacaktan, her yerden, deri altına. Adeleye iğne ile yapılan aşı, ilaç enjeksiyonlarının orucu bozacağı, buradan anlaşılmaktadır. Orucu bozmayan şeyler Ramazan-ı şerifte veya kaza, kefaret, adak ve nafile oruçlarda, oruçlu olduğunu unutarak, yese, içse, cima etse, oruçlu iken uykuda cünüp olsa, uyanık iken bakarak, cünüp olsa, tentür tentürdiyot, yağ sürünse, sürme çekse, bunların rengi, kokusu, tükürükte, idrarda belli olsa bile, şehvet ile öpse, gıybet etse, hacamat olsa, istemeyerek ağız dolusu kussa, zorlayarak biraz kussa, kulağına su kaçsa, ağzından veya burnundan boğazına toz, duman, sinek katsa, oksijen gazı tüpüyle suni hava verilse, başkalarının içtiği sigaranın dumanı gelerek, ağzına burnuna girmesinden sakınmak mümkün olmasa, ağzını yıkadıktan sonra, ağzında kalan yaşlığı tükürük ile yutsa, gözüne, diş çukuruna ilaç koysa, tadını boğazında duysa bile, bunların hiçbiri orucu bozmaz. Bahr-ül kitabının sahibi, Rahmetullahi Teâlâ Aleyh, diyor ki, ağız bazen bedenin dahili sayılır. Bunun için oruçlu kimse, tükürüğünü yutarsa orucu bozulmaz. İnsanın içindeki necasetin, mideden bağırsağa geçmesi gibi olur. Ağızdaki yaradan veya diş çektirmeden, iğne yapılan yerden yahut Mideden ağza kan çıkması, abdesti ve orucu bozmaz. Bu kanı tükürünce veya yutunca, tükürük kandan çok ise, yani sarı ise yine bozulmazlar. Mideden gelen başka şeyler, ağza geldiği zaman da böyle olup, abdest ve oruç bozulmaz. Ağız dolusu, ağızdan dışarı çıkarsa, ikisi de bozulur. Ağzın içi bazen de bedenin harici gibi olur. Ağzına su alınca oruç bozulmaz. Cevherede de böyle yazılıdır. Görülüyor ki, diş çıkartınca çok kan geliyorsa, tükürünce orucu bozulmaz. Oruçlu değil ise, yutunca abdesti bozulmaz. Kanı tükürükten az ise, ikisi de hiç bozulmaz. Fetâvâ-yı de diyor ki, ihtikan, lavman yapmak, Kulağına yağ damlatmak bozar ise de, kefaret lazım olmaz. Zekerine su, yağ akıtırsa, mesaneye gitse bile bozmaz. Kadının fercine akıtırsa bozar. Yaş veya yağlı parmağını, dübürüne, kadın fercine sokarsa bozar. Parmak kuru ise bozmaz. Taharetlenirken, dübürüne su kaçarsa bozar. Yutmadan yemeğin tadına bakmak, sakız çiğnemek, cünüp olmak şüphesi varken öpmek, serinlemek için yıkanmak, bozmazlar ise de, tenzihen mekruhturlar. Sürme ve bıyık yağı kullanmak ve çiçek, misk, kolanya koklamak, orucu bozmadığı gibi, mekruh da değildir. Sürme, bıyık yağı, zinet için mekruh olacağı gibi, elde, yakada çiçek taşımak da mekruh olur. Tozlu, dumanlı şey koklamak ve ciklet çiğnemek orucu bozar. Misvak, hacamat, mekruh değildir. Sahuru geciktirmek ve iftara acele etmek müstehaptır. İbni Abidin buyuruyor ki, bundan maksat, iftarı yıldızlar görününceye kadar geciktirmemektir. Bulutlu havada ezan okunsa, top atılsa bile güneş battığına kendi kanaati gelinceye kadar orucu bozmamalıdır. Oruca fecri sadık ağarmasıyla başlanacağı Bakara Suresi'nin 187. ayetinde emrolundu. Allahü Teala'nın bu emri değiştirilemez. Madde 60. Hasta hastalığı artacak ise, hamile kadın, süt veren kadın Harbeden asker, zayıf olursa, oruç tutmaz. İyi olunca kaza eder. Ekmek parası kazanmak için çalışırken, hasta olacağını bilen işçinin, hasta olmadan önce orucu bozması caiz değildir. Üç günlük yola, 104 kilometreye gitmek için niyet ederek yola çıkan, misafir olur. Böyle misafir, orucunu ertesi gün bozabilir. Ve Ramazan'dan sonra kaza eder ise de, zarar etmezse, tutması efdaldir. Yolda ve on beş günden az kalacağı yerde tuttuğu orucu bozarsa, kefaret lazım olmaz. Misafirliği bitip, evine gelince veya gittiği yerde, on beş gün kalmayı niyet edince, tutmadığı günleri kaza eder. Hasta olmayan ve misafir olmayanların, işçi, asker, talebe olsalar da, oruç tutmaları lazımdır tutmazlarsa günahı büyüktür kaza etmeleri lazımdır niyetliyken bozarlarsa kefaret de lazım olur Behçetül Fetava kitabının sahibi rahmetullahi teala aleyh diyor ki Ramazan-ı Şerif yaz aylarından birine geldiği zaman din adamı şekline giren birisi müslümanlara oruca niyet etmeyip oruç tutmaz iseniz ve kışın kısa günlerde kaza ederseniz, caiz olur. Ramazanda oruca niyet etmeden, yer içerseniz, keffaret lazım olmaz, diyerek, gençlere, talebeye, işçiye, oruç tutturmazsa, bu kimse, şiddetle tazir edilir, cezalandırılır. Böyle söylemesi men edilir. İbne Abidin diyor ki, hasta, hastalığının artmasından, veya, iyi olmasının gecikmesinden yahut şiddetli ağrı gelmesinden veya hasta bakıcı hastalanarak onlara bakamayıp helak olmalarından korkar ise, oruç tutmayıp sonra kaza eder. Sağlam kimse hasta olacağını çok zannederse ve nehir temizlemek gibi iş yaparken veya devletin emriyle çalışırken, çok sıcak veya soğuk tesiriyle helak olacağını ve kimsesiz olup hiçbir yerden yardım görmeyen kadın nafakasını kazanmak için çamaşır yıkamak ve yemek pişirmek ile helak olacağını çok zannederek anlarsa oruç tutmaması ve niyetli orucu bozması caiz olur başka zaman kaza eder çok zannetmek ölüm alametlerini görmekle veya kendi tecrübesiyle yahut tabi mi müslimi hazıkın haber vermesiyle anlaşılır. Hazık mütehassıs, uzman olmak demektir. Kafir ve fasık yani büyük günah işlediği bilinen tabibe muayene ve tedavi caizdir. Fakat bunların sözleriyle ibadet bozulmaz. Orucunu bozarsa kefaret lazım olur. İkrah bahsinde diyor ki bir uzvun telef olması veya bütün malının gitmesi şiddetli işkencele haps ve dayak helak olmaya yol açar. İmadüllü İslam'da diyor ki: Müslüman mütehassıs tabip bulamazsa kendi tecrübesi de yoksa önce bükülmüş kağıt parçasını veya çiğ bir pirinç tanesini susuz yutup sonra yemeli ilaç almalı böylece keffaretten kurtulmalıdır. bahr ül da diyor ki, zehirli hayvan sokan kimse, ilaç için orucu bozup, Ramazan'dan sonra yalnız kaza eder. İbni Abidin, orucu bozanların sonunda diyor ki, nafakaya muhtaç kimse, çalışınca hasta olacağını anlarsa, orucu bozar. Ücret ile çalışmayı sözleşmiş ise, ve iş sahibi, Ramazanda izin vermiyor ise, kendinin ve ailesinin nafakası mevcud olan orucu bozmaz. Çünkü böyle kimsenin dilenmesi haramdır. Kendinin ve ailesinin nafakasına malik değil ise, orucun zarar vermeyeceği başka hafif iş bulması lazım olur. Hafif iş bulamazsa, işinde çalışarak orucu bozması caiz olur. Bunun gibi, ekim biçen kimseye, Ramazan ayının orucu ziyan verirse, yani oruçtan dolayı ekini biçemeyip, ekin telef olursa, yahut çalınırsa, veya bina yapılamayıp da yağmurdan yıkılmak tehlikesi muhakkak olursa ve bunları ücret ile yapacak bulamazsa, oruç tutmayıp bu işlerini yapmak caiz olur. İş bitince orucunu tutar ve Ramazan'dan sonra da tutamadığı günleri kaza eder. Günah olmaz. Susuzluktan hasta olması, ölmesi muhakkak olan herkes de, orucu bozup kaza edebilir. Kefaret yapmazlar. Oruç kazası Arka arkaya olduğu gibi, ayrı ayrı günlerde de, bir gün için, bir gün oruç tutmaktır. Aralıkta tutarken araya başka Ramazan gelirse, önce Ramazan'ı tutar. İhtiyar olup ölünceye kadar, Ramazan orucunu veya kazaya kalmış oruçlarını tutamayacak kimse ve iyi olmasından ümmit kesilen hasta gizli yemelidir. Zengin ise her gün için bir fıtra yani beş yüz yirmi dirhem, bin yedi gram buğday veya un veya kıymeti kadar altın veya gümüş para bir veya birkaç fakire verir. Ramazanın başında veya sonunda toptan, Hepsi bir fakire de verilebilir. Fidiye verdikten sonra kuvvetlenirse Ramazan oruçlarını ve kaza oruçlarını tutar. Fidiye vermeden ödürse iskat yapılması için vasiyet eder. Fakir ise fidiye vermez, dua eder. Böyle ihtiyar ve hasta sıcak veya soğuk mevsimde tutamıyorsa uygun gelen mevsimde kaza eder. Oruç tutunca namaza ayakta kılamayan kimse oruç tutar ve namazı oturarak kılar. Ramazan günü orucu bozarsa, çocuk bali olursa, kafir müslüman olursa, misafir şehrine gelirse, kadın temiz olursa, akşama kadar oruçlu gibi sakınmaları lazımdır. Misafir ve kadın o günü sonra kaza eder. Oruç kefareti için bir köle azad edilir. Köle azad edemeyen ardarda 60 gün oruç tutar. 60 gün sonra tutmadığı her gün için birer gün daha tutar. Birkaç Ramazan'da kefaretleri olan veya bir Ramazan'da iki gün kefareti olan kimse birinci kefareti yapmamış ise ikisi için yalnız bir kefaret yapar. Birinci kefareti yapmış ise ikinci kefareti de ayrıca yapar. Kefaret orucu hastalık yolculuk gibi bir özrile veya Bayram günlerine rastlamak sebebiyle bozulursa veya Ramazana rastlarsa yeniden 60 gün tutmak lazım olur. Bayram günlerinde bozmazsa yine yeniden başlaması lazım olur. Kadın hayız ve nifas sebebiyle bozunca yeniden başlamaz. Temizlenince geri kalan günleri tutarak 60'ı tamamlar. Fakat yemin kefareti olan 3 gün ardarda tutulacak orucu bu sebeple bozan kadının da üç günü yeniden tutması lazım olur. Kefaret orucuna, Ramazana ve bayramlara rastlamayacak şekilde başlamalıdır. Recebin birinci günü kefaret orucuna başlayıp, Şabanın sonunda 60 günü tamam olmasa üç günlük yola gitmeyi niyet ederek vatanından çıkar. Ramazanın birinci günü kefaret orucuna niyet eder. Eşbah. Çünkü misafire Ramazan orucunun edası farz değildir. Kaza etmesi caizdir. Devamlı hasta veya çok yaşlı olup 60 gün kefaret orucunu tutamaz ise 60 fakire bir gün tam ibaha eder. Yani doyurur. Aç olan 60 fakiri bir günde iki kere doyurmak lazımdır. Hepsinin aynı günde yemeleri şart değildir. Bir fakiri her gün iki defa doyurmak üzere 60 gün veya her gün bir defa doyurmak üzere 120 gün yedirmek de olur yahut 60 fakirin her birine yarım sa bin gram buğday veya un veya 1 sa arpa kuru üzüm hurma temlik eder bunların kıymeti kadar ekmek başka mal veya altın gümüş vermek veya bunları bir fakire 60 gün devamlı vermek de caiz olur İbaha yani Kendisini doyurması için fakire fülüs, kağıt parada verileceği, bedayı da yazılıdır. 60 günlüğü bir fakire bir günde toplu verse, bir günlük vermiş olur. 60 fakiri sabah, 60 başka fakiri de akşam doyurursa, sabah doyurduklarını akşam veya akşam doyurduklarını sabah bir daha doyurmalıdır. Yahut bunlardan altmışının her birine sadakayı fıtır miktarı mal temlik eder. İki keffâret için 60 fakirin her birine iki kat, bir sağ buğday verirse, bir keffâret ödenmiş olur. Köle satın alabilecek kimsenin oruç tutması, oruç tutabilenin de fakirleri doyurması caiz değildir. Fakir olan hasta ve ihtiyar, zengin olunca doyurur. Kefaret yaparken niyet etmek lazımdır. Özrü olan kimseler, oruç tutamadıkları günler gizli yemelidirler. Ramazan-ı şerifte umumi yerlerde, Müslümanların karşısında oruç yiyenlerin ve oruç tutanları aldatarak, oruç tutturmayanların imanı gider. Ramazan günlerinde lokanta, aşhane, gazino, büfe gibi yiyip içme yerlerini işletmek günahtır. Bunların oruç yiyenlerden kazandıkları helal ise de habistir, zararlıdır. Buralarını iftardan sonra açmalıdır. Farz olan orucu bozmak için sekiz özür vardır. 594. sayfaya nafaka ve komşu hakkı bahsine bakınız. Ramazan geldi dayandı, camiler nura boyandı, top atıldı kandil yandı, cümlemiz buna inandı. İlk on günü rahmet boldur, sonra günahlar affolur, bayram gecesi mü'minler, Cehennemden azad olur. Kardeşim oruç tut sende, namazlarını kıl hem de, günahtan sakın her demde. Çok azap var cehennemde. Düşman sana saldırıyor, oruç zayıflatır diyor, ilmi fenne o çiğniyor, hain hep yalan söylüyor. Uyan, gitti ömrün çoğu. Oruç tut, anla aç toku, İslam kitaplarını oku, İnsanlıktan al bir koku.